336. konu, Ensar'ın mallarını muhacirlerle bölüşmeleri, Ensar Hazreti Peygamber'e gelerek, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle bizim aramızda pay et, dediler. Hazreti Peygamber de, olmaz, dedi. Muhacirler de Ensar'a, peki, ürünü bizimle paylaşacak, fakat bize herhangi bir külfet yüklemeyecek misiniz, diye sordular. Ensar da, evet, aynen öyle, dediler.